Allah Teala'nın kitab-ı Aziz. Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabbiu'l insane yevme izn bima qaddeme ve ahar. Sadakallahu'l azim. Okul hayatı beyinat sure-i Kıyamede Bundan evvelki hutbelerimizde de aynı ayetten bir nebze bir züpte yani gül bahçesinden bir fak konca işte derip takdim etmişdik. Yine aynı ayetten onun kokusundan bahsedeceğiz. O gün, o gün, yakın olan o gün, kişinin evvel ve ahir, ömrünün evvel ve ahırında ne yaptıysa hayır şer, kendisine haber verilip, deftere amali kendisine okutulacaktır. Yani eriyadan bir katre, şemisten bir zerre olmak üzere. Kırışlığımız söz. Kitabını, defterini kendi okuyacaksın. İstersen bu alemde okursan kitabını, orada kolaylık olur. Nasıl imtihana çalışır da bir adam imtihanda muvaffak olduğu gibi burada insan kitabını okursa orada kolaylık olur kendisi için. Onun için vücut bunu oku, ikra, kitabet Ayetler üç kısımdır. Ayat-ı Afakiyye, ayat Ayat-ı ı Elfaziye. Kur'an-ı Mübin, ahkamı eskimeyecek olan Kur'an-ı Mübin, Elfaziye'dir. Hayatın püfüğe nefsindeki nefsin kitabını oku. Vücudun nasıl kurulmuş? Çünkü onda Kudretullah'a göreceksin. Bir adam tabip olup doktor olup da Allah'a inkar etse şaşılır o adama yani. Buna imkan yok. İmkansızdır. Vücut teşekkülatı. Bir kitap ki vücudun zahirde küçük görünüyor. Kainattan büyük. Bu kainat büyük görünür. Zahirdedir. Batından, insandan küçüktür. Ne varsa kainatta, Hak Sübhanehu ve Teala insan insanda onu halketmiştir. Kabe'sini, Kudüs'ünü, Medine'sini, Medya'sini, Sede'de müntehasını, Arş'ını, Kürs'ünü, hepsini insan vücudunda Allah halk eyledi. Ne varsa kainatta, insan vücudu ona züpte olmuştur. Bir de ayatı, afakiye var işte güneş nasıl semayı yükseldi.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 kainatın halikatıyla doluşu. Öyle 10 bin senelik değil. Zaten 10 bin senelik olarak yani İsrail'iyattan vermişler 10 sene de kainatın ömrü diye falan demişler böyle. E şimdi okuyorlar arkeoloji çocuklar bakıyor arke 5 milyon senelik bir kafa çıkıyor. 10 milyon senelik bir 50 milyon senelik bir kafa çıkıyor, bir şey çıkıyor, bir eşya çıkıyor. Ha demek ki değil. Hazreti şeyh Ekber keşfiyatla 2 milyar 319 milyon sene olduğunu çocuğa da var. Haber veriyor. Onun için bakıyorsun ki imanı sarsılıyor çocuğun. Çünkü Tevrat'a göredir. Kur'an-ı Kerim'deki dal bir göre İbn Arabi anlamış. Bunu vazetmiştir ortaya, anladığını ortaya koymuştur. Milyonlarca seyreden beri işte semada yıldızlar dönüyor. Bir tane şim manzumeten, bir tanesi çıkar kainat durur. Öyle bağlamış Allahu Sübhane ve Teala Hazza Tebrik Dur! Şaş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 O vakit azile kafanı secdeye koyacaksın, secdeye. Ya Rabbül Alem'e secdeyeceksin. Çünkü nefislerini unutanlar Allah'ı unuttular. Allah'ı unutanlar nefislerini unuttular. Kim ki hakkı bildi, nefsini bildi. Nefsini bilen de hakkı bildi. O iki kısımdır nefsi bilmek. Bir nefsin azini bilmek vardır. Bir hamil olduğun esrar-ı ilahiye vakıf olman vardır. Mesela faniyiz, bir bakiye ihtiyacımız var.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 Resul-i sevenlerin kalbine tecelli etmiştir. O kalp Kabe'den âlâ olmuştur, âlî olur Geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha hayatın bir şey var, vücudundaki eşyayı düşün. Gözün nasıl halk Bebeklerinde ufak bir bebek, ufak iğne ucu kadar, iki nokta kainatı görüyorsun. Yüz bin sene Allah'a secde etsen, Allahın secde çürüse, o kadar da oruç susan,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 Zevk-ü sefa bir de emeller beslemek. Yakın zamanda görecek diyor Hazreti Allah. Böyle yapanları diyor. Hilkatini aramayanlar yani. Onun için hilkatini arayacaksın. Nasıl alayım hilkatimi? Nasıl bulabilirim? Allah razı olsun bir zat, gene bir kamil ve mükemmel bir insana giderek, yani mektebi Muhammed'te Muhammed'de okumuş bir zata giderek. Bir mekteb var, mektebi ilahiye. İlahiye, Allah Mektebi. Bu mektepte nebiler okudular. Peygamberler okudular. Bu mektebin muallimi Hak, Hak Sübhane ve Teala Hazretleri'ydi. Bazı insanlardan da hilkat-i ezelde istefa olan veliler okudular bu mektepte. Ümmi veliler. Hiçbir yerden ders almamış. Okuyanları bize getiriyor. Okuyanları, okutanları bize getiriyor. Bu mekteb ilahi devam edenler. Sonra bu mektebin üstadı Resul Ekrep olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mektebe okuyanlar kimlerdir? Esad-ı kemal ve büyük velilerimizdir bu mektepte. Manevi mektep bu. Bu mektebe bugün de sen girebilirsin. Sana haber veriyorum. Bu mektep açık. Kayıtlar kapanmamış. İçeri alacak talebeleri de sayısı belli değil. Kim talip olursa ona talip olurlar. Bu Allah mektebi bu. Hak bu.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 Hemen sen Allah diye diyor, mahrum olmaz. İşte bu mektepte okuyan Ebu Derda Hazretlerine bir zat müraca etmiş, bize şey anlatıyor. Nasıl hazırlanacağız, nasıl bileceğiz, nasıl yapacağız? Şöyle ufak bir şeyler, bir komple haber verelim. Geçelim. Ebu Derda Hazretlerine, Ebu Derda Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinde. Yani Eshab-ı Kiram demek ki Resul-i Ekrem'in arkadaşları. Peygamberi görmüş, Resul-i Ekrem'e iman etmiş, Resul-i Ekrem'in huzurunda oturmuş. Bahus'u Seyyidine Ebu Bekir Ömer Osmanu Ali gibi Hazreti Ali Efendimizin evinde büyümüştür. Bahus diğer eshab gibi Ebu Bekir, Ömer Osman Ali gibi, Kuzey yemani gibi, Ebu Derda gibi bu zevaat peygamberin daima gece gündüz beraberinde. Eshab-ı Sofa gibi yani. Hatta Eshab-ı Sofa yemeği içmeyi terk etmişler. Bir lokma ekmeğe razılar, bir hırkaya razı peygamberin kapısında oturuyorlar. Ve Resul-i Ekrem'de içeri çıktığı vakitte, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Habibi Allah sana ne bize bunu takir et, öğret diyorlar Peygamber'e bekliyorlar. Resulullah'ın cemaliyle doyuyorlar yani. Ondan geçiyorlar. İşte bu Ebu Derda onlardan bir tanesi. Baksana bir de kerametinden söyleyelim de keramatını, keramette evliya haktır. Ehl-i Süneddel Cemaat mezhebinde. evliya haktır. Bu Ebu Derda'ya radıyallahu anh Hazreti Azrail, Melekül Meft yani, Hazreti Azrail, insan şekliyle gelmiş. Melekler, iyi dinle, kulağını benden yanar. Melekler ve şeytanlar insan şekline girebilirler. Efendim bugün de olur mu? Bugün de olur. Kaç tane melaikeye rast geldin, haberin bile olmadı. Kaç tane iblise rast geldin, sureti insaniyette haberin olmadı. Eğer çarptıysa ne olmuşundur? İnsan şeytanları vardı. Melekler de böyle. Şekli insana girebilir. Cenab-ı Peygamber'e bazen Duhyetül kelbi diye bir sahabe vardı ki hep sahabenin en güzeliydi. Onun şeklinde Cebrail gelirdi. Onun şekline girer gelirdi. Okuyanlar biliyorlar Kütübü Mukaddesi'de. Yani Buhari'de, Müslim'de, bu Davut'ta filan filan filan. Onun için melekler melekler innsı şekline giriyor. Bunun sebebi nedir acaba? Söyleyiverelim bir sırrını. Bütün beşer, bütün insanlar birbirin hak ve hukukuna râid etsin. Birbirlerine hüsnü muamele yaptığın için Allah böyle yapmıştır bu iş. Şurada yanında birisi oturuyor tanımıyorsun. Ne olduğunu biliyor musun bilmiyorsun. Onu kakama. Hakaret etme. Belki bir melaik iki kiramdan birisidir. Kapına bir fakir geldi, boynunu büktü. ihtiyacını söyledi sana. Dilenci'den bahsetmiyorum. Fukaradan bahsetti. Zaten Arif sen. varsa fukarayı renginden bilirsin. İsteyen fakir değildir. İsteyen istemesini öğrenmiştir. Allah meleği gönderirsin. evvela fakirdin sen, çıplaktın, sonra zengin oldun, sonra senin kapınan bir meleği gönder insan şeklinde fakir olarak. Gider der ki, Şeyhendillah der, sen eski meniden halk olduğunu unutun gibi fakirliğini zürttüğünü otursun da onu kapıdan kovarsın. Çünkü hepimiz unuttuk meniden halka olduğumuzu, görmesi inanmayacağız neredeyse. O vakit mülkün ters çevir adamı, mülkün tersine dönsün der gider. Yani o vakit altın utarsın toprak olur. Yerine verirse eğer toprak tersen altın olsun der. Bereket taşar evinde, hanende, hiçbir ticaretinde. Kesende yani. Fatiha-i Ruh, Ya'il-Efsar. Göz sahipleri ise söyledik. O kadar. Uzatmayalım. melek İlmet, insan şeklinde gelmiş. Ebu Derda hazretlerine. Bir işte kitabı yazmış. Herkes bir kitabı yazıyor şimdi benim gibi. Eshabın kerameti yoktu diye. Ulan nereden buldun bunu? Diye. Hazreti Ömer üç aydaki yoldan ordularını idare ederdi. Ya Sari'ye el -Cabel. diye. Yalnız ne var ki? Güneş çıktığı vakitte yıldızların nuru görünmediği gibi Resul-i Ekrem zamanında Resul-i Ekrem güneş gibi Hakkati Muhammediye onlara yıldız ama güneş yıldızla, yıldızın nurunu göstermiyordu dava oydu. Bir kimse Resul-i Ekrem'i görsün ve iman etsin de onda keramet bulunmasın şaşılacak işte o. Bir bakışla Resulullah insanı âli kılar. Bir bakışla, bir nazarı nikah-ı iltifat-ı Muhammediye seni âli kılacaktı. Yani birini görürken birini söylemeden birini geçiyoruz da geçmesin. Bir veliullah, Cüneydi Bağdat Hazretleri Bağdat'ta geziyormuş. İyi dinle kulağını benden yana ver. Bir misaline vereyim sonra geçelim hadi. Geçiyormuş Bağdat şehrinde. Bir adamı asmışlar yani mahkeme karar vermiş adamın idamına. Soğuk asmışlar. O devirde yakın zamanda soğuk ortasına insana sallardı. İbret olsun için. Tabi bundan imet alınlar. imet Allah Almayanlar gene bildiklerini yaparlardı. Asmışlar o adamı. Cüneydi Bağdat Hazretleri bilmeyerek o Asılı o adamın asılı olan cesedi asılı olduğu sokağa girmiş böyle. görünce hemen başını çevirmiş ama Hazreti Veli ona merhametle bakmış. Bunun yeri burası olmayacaktı. Bu insandı. insanın ne işi var sehpada? İnsanın makamı insaniyet makamıdır. zehba makamı değildir. Merkez zalim eline oraya. Merkez zalim eline oraya. Şöyle bakmış merhametin başını çevirmiş. Böyle şeylere bakma iyi değil afat nazar diyorlar. Göz afat diyorlar bunlara. Göz tükeni yani. Doğru değildir. Çevirmiş böyle hazret. O gece o adamı görmüş. Adamın da kötülüğü ayyuka çıkmış bir adammış. Görmüşler cennette. Kim görmüş? Benim adamlar değil. Bazıların ileri gelenleri görmüşler. Demişler ki sen, ehlacan, sen senin mahkeme ilave mahkum ettik, Kısas yaptılar. astılar. senin sen cennetine işin var. Demiş ki çok büyük günahım vardı ama Allah'ın velilerinden geldi. Birisi geçerken bana rahmet nazarıya baktı. Allah-u ve Teala dedi ki benim neliğim bir kimseye rahmet nazayla bakarsa onu ben affederim dedi. Aldı bir cihete koydu demiş. Bir beni bir yolda peygamber bakarsa bir adamı ne yapmaz? Nazar İltifat-ı Muhammediye ne herkese Resulü Ekrem'i göresin. Heh. Şimdi Ebu Derda Hazretlerini gelelim dersin. De i̇şte Cenabı ı Melek-ül Mevd insan suretine gelmiş Ebu Derda'ya. Demiş ki Derda, Ebu Derda'nın bir kulübesi var. Bir gece konuda yapmış Ebu Derda ya ama Zahirde o gece kondu. Hakikatte saray Ebu Derda'yı. E, gönül hoş olan şöyle öyle hani iki gönül bir olduktan sonra samanlık seyran olur. Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdiklerinin her tarafı bunlar için seyran olmuştur. Allah'ı sevenler için. Sana bana göre değil. Melekül Mühend gelmiş. Bizi irşat zırnında söylüyorum Ebu Derda'ya. Şu mübarek sarayını demiş. Yazın ayakların sıcaktan, kışın soğuktan kurtulmuyor ya Ebu Derda'yı. Şunu biraz daha büyüsen de kışın soğuktan korunsan, yazın sıcaktan korunsan deyince şöyle bakmış. Sen benim peşimde dolaştığın müddetçe bu bana çok bile demiş. Birekil müte. De. Bırakmıyorsun benim peşimi de demiş yeri giriyorsun. E bir daha böyle bir zatı muhtemelen. Bu zata gelmiş bir zat yani hakikati arayacak. Ayat-ı enfiseyi, ayat-ı alfakiyi, ayat-ı elfaziyi görecek anlayacak. Bunu görmek istiyor ki aynayatta. Yani sev ilkatini bulmak istiyor. Demiş ki ya Ebeddar'da her tarafın günah ile âlüde oldu. Simsiyah olduk. Kalp de karardı. Neye baksam ibet bile alamıyorum. Halbuki dünyanın fani olduğunu şuradan anlıyorum ki hani babalarımız hani dedelerimiz, hani bizim konu komşularımız hani sevdiklerimiz, hani düşmanlarımız akın akın geçtiler. Gittiler. Bu kainat ne Firavun'a kaldı ne Musa'ya. Mahkeme kaldıya mülk olmuyor. Hatibe, hutbe mülk olmuyor. O yerde sana mülk olmaz. Oturduğun, oturduğun, apartmanları, apartmanlar, banka kağıtları, banka tahtilleri, <gülüyor> hepsi hepsi burada kalıp gidecek. Ancak manasını götüreceksin. Çok ağır. o çok hafif. Yani giden tabut, giden tabut boş gitmiyor şimdi mevta varken ve bağırıyor, sesleniyor. İki türlü sesleniyor. Daim asya ben söylerim. <gülüyor> Eynet-i ya kademoni diyor. Yani tercümesini yapalım mı öyle. Tabuta giden mevta şöyle bağırıyor. Evvela onu musallaya çıkarıyorlar. Musalla bir vaaz kürsüsü gibi. İyi mi? Musallaya koyuyorlar. Hayattayken kadiri kıymetini bilmeyenler karşısında el bağlıyorlar. Onu açıkland ölü ona sonra türbe yapıyorlar üzerine. O musalla bir kürsü gibi, vaizin kürsüsü gibidir. Meyyit bir vaizdir. lisan hal ile vaaz eder. Cenazesini gelenlere. Kim geldi cenaze namazını kılmaya? Onlara vaaz eder. Der ki, aklınızı başınıza alın. Biz de haş gün haşrün, tövbe edeceğiz derken filan, geldi çattı, ecel, işte bu hale geldi. Yakında işte bize mülaka olacaksınız, bize geleceksiniz der. Ama anlayan, anlamayana bir şey yok. O vaka var oradan. Hatta onun malına göz dikmiştir. Ölecek adam, ölmüş adamın malına sahip çıkar. Ölmüş adamın kitabını ölecek olan kitapçı almaya kalkar. Ölecek olan imamın mihrabını ölüme namzat olan imam talip olur. Bu böyle bu iş. Gök ağlar yer güler. Bir tarafın gülmesi bir tarafın ağlaması iktiza ettirir. Bu kainat böyledir. Ancak tamamen teslimiyet saf istiyor musunuz? Saf bir hale ilmek Allah'a dayanacaksın. Allah'lı gönle malik olacaksın. Yani gece gündüz sabah akşam aşker gizli la ilahe illallah'a devam. Muhammedullah devam edeyim. Lisanla değil. Hem kalben hem lisanla. Kalben de söylesen olur ama lisanın da söylemenin kıymeti vardır azizim. Neden? Kulağında bize bir zevki var. Kulak da dinlesin Allah kelamını. O da bir zevktir. dinlemek de bir zevktir. Demiş ki ben nasıl ıslah olabilirim? Riyâetlerde. Bu tabiinden şimdi. Tabiin kim ederler? Esabı görene derler tabi. Ebu Dada resul Ekrem'i görmüş. Resul-i Ekrem'in sohbetinde senlerce oturmuş. Büyük cevaattan birisi. Hatta İstanbul'da makamı vardır burada. İnşallah. Bir gün şey gelirse fırsatı burada. Çünkü var ama şimdi vakit yok. Şeyini anlatırım. Buraya nasıl gelmiş, makam niye yapmışlar falan yani diye. Uğurumda anlatırım sizlere inşallah. Allah nasip ederse ölmesin. O tabi olan zat hasid Ebu Dada'yı. Nasıl islahi, nasıl hakkı bulabilirim? Nasıl insan olabilirim? Sen resul Ekrem'in sohbetinde oturdun. Kur'an eczanesinden, Kur'an reçetesiyle bize bir ilaç ver ki biz ne yapalım? derdimize çare olalım. Hz. Ebu'l-Davd'a ki sana üç şey tavsiye edeceğim. Bunları yaparsan biz de size tavsiye ediyoruz. Bunları yaparsan eğer senin kalbin yemeyecek, sen hakkı arayacaksın. Hakkı arayacaksın ve hakkı bulacaksın. Bu öyle bir ilaç ki esri ilaç bu. Nedir? Birisi hastahanelere git hastaları yokla. Hastanelere git hastaneleri yokla. iki cenazelere tabi ol. Cenazeyi tabi ol. Cenaze namazı kıl. Hastanelere git yokla. Kabristanları dolaş. Bak oralara biraz dolaş da gel. Demiş. Hazreti Ebu Derda. Bu güzel bir tavsiye ama Biraz yağlı olursa bir adam günahkar bunu anlayamaz bunun alttan kalkınması. Nedir kimdir? Bu adam alttan kalkamamış. Anne gibi padişahın birisi, padişahın birisi içkiye müptelaymış. Kim böyle bir şey müptela ise bak Recepay'a geliyor tövbe ayıdır. Efendidir. Kötü alışkanlıklarımızdan bu aylarda tövbe edersek Cenab-ı Hak tövbelerimizi kabul eder. Bizi o kötü alışkanlığımızdan kurtarır. Necate bulunsun Recepay'ın da tövbe denin, tövbesi kabul Hayır yok böyle şeylerde. İyi dinlersen şeyin sana büyük bir ibret bu da şimdi. Sultan içki içermiş filan timarhaneyi ziyarete gitmiş. Gidince tabii oradaki olan doktor padişah geldi diye benim hastanede büyük karşılımalardan yapmışlar filan. İş uzamış biraz. Sofra kurdurmuşlar. Sultanın da içki Olur. aldığını biliyorlar. İşi getirilmişler o devirde oraya. Tam içkiyi içecek sultan oradan bir genç akıl hastası zuhur etmiş. İyi dinle. Sultan bir tane işten sonra ona da uzatmış bir tane. Demiş sultana bana uzatıyorsun bunu. Sana bir soru soracağım. Bilmiyorum padişah olduğu Sana bir soru soracağım. Cevabı ne verirsen içerim. Şöyle bakayım nedir demiş. Alaylı alaylı bizim akıllı. Kim akıllı kim deli? Al deli mor deli zır deli zır zır deli hınzır deli. Çok şeyi vardır. Efendim teferruatı sınıfları pek fazladır. Kim deli, kim akıllı daha meydana değil. Efendim, nedir söyle bakayım demiş, Allah ile Allah ile. Demiş ki, sen bunu içiyorsun paranla benim gibi olmak için, deli olmak için içiyorsun. Ben içersen ben kimin gibi olayım demiş. Ya ya ya, malum Bir dili akıl hastasının noktası <gülüyor> vasıtasıyla onun hastalığının derecesini ölçerler. Fakat serozun ne yapacağı malum değil. Efendim bana hiç dokunmuyor. Dokunur ki o zamanı geldiği vakitte. Çünkü yan olduğundan çıkar. Koç kuzudan olur. fakilandan yılandan ejderhal meydana gelir. Öyle bir olur ki o. Bir de mahkemede alırsın soluğu. Efendim bilmiyordum içmiştim. İşte vurmuşum annemi, ya arkadaşımı, ya evladımı, ya karımı. Her şey mahvoldu. Bir bina ilahi yıktın. Bir de dünya dünyanın yıkıldı. Bir anda olur iş. Onun için hemen böyle şeyleri terk edeceksin. Şereca i̇şte baye geliyor, bak tövbe baye gelecek bu. Tövbe edeceksin. Katresin ağzına koymayacaksın. Ya yani bunu nasıl terk edeceğini sana bir tavsiye edeyim, onu öğren bizden. Beğenmezsen alma, huzma sefa, damak eder, beğenmezsen alma bizim şeyimizi, beğenirse al. İçki terk etmek istiyorsan iyi dinlen. İçki arkadaşlarına öyle terk et. O vakit içki terk edebilirsin. İçki arkadaşını terk edemezsen, onların yanına gidersen seni baştan çıkarlar gene. Kumarı terk edeceksin? Evvela kumar kardeşlerini terk edeceksin. Sonra kumarı terk edebilirsin. Acaba anlatabildim mi? Ya Rabbi bize de anlat. özel evkünü ver. Konuştuklarımızın. Burada dersi gizeceğim. inşallah haftaya anlatırım. Çok uzayacak çünkü. Müminler. Aklın başında diyenler. Bu iddiada bulunanlar. Biliyoruz ki hepimiz aciz, kavi ve kudret sahibi Allah'tır. Dile de vakitte bizi yere gömebilir. Bir zelzeleyle kayıratı dirileni işredebilecek. Ve bir anda halak eder, bir anda halk eder. Bu an kelimesi de sana anlatmak için bunu konuştum ben. Bu andan da daha süratli olabilir bu iş. Öyle kudrete malik Allahu Teala. Öyleyse bundan böyle bundan korkmayarak Allah'ın emirlerine ayak hafta etmeyelim. Bunu severek ve korkarak emirlerine riayet. Halak ederim imkan elimizden geldiği kadar. Kaybetmeyeceksin Allah'ın emirlerine boyun verirsen. Nehirinden kaçarsan gene kaybetmeyeceksin. Güzel yüzünü günah ile karartma. O alın Rahman'a etmekle nurlanır. Hak muhabbetinden Resulullah muhabbetinden gayri muhabbeti kalbine koyarak kalbini daraltma. Orası Allah ve Muhammed aşkıyla teyzin olur. Allah Resulünü seviyorsan kişi sevdiğini çok zikreder. Hem de zikreder. Lisanlı tevhide zikre alıştır. Otururken kalkarken gece de gündüz yatarken Hakk'ı zikreyle. Kim Allah'ı hazret ederse Allah da onu zikreder. Söz uzayacağı için dersi da bıraktım. İnşallah haftaya Allah ezelden aman verirse gerisini de söyleriz. Cenab-ı bakın bize söylettiği kadar biz söylettiği kadar söyleriz. Sizi de kısmetiniz olduğu kadar alırsınız, toplarsınız. Vallahi yed-i İlahi